Mü'min Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mümindir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye üçüncü ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından Gafir kelimesine izafeten eden Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tenzilul kitabı minallahil azizil alim Gâfiriz zembi ve qâbilit tevbi şedîdil iqâbidit tavlilâ ilâhe illâhu ve ileyhil masîr. Hâmin. Bu kitabın indirilmesi, çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan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 Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Kedzebet qablehum qavmu nuhin vel ehzabu min ba'dihim ve hemmet ummetin bi rasulihim ve bil batil.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 Rabbena w'adkhilhum jannata fi adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim hakim Ey Rabbimiz onları ve babalarından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 dereceleri yükselten ve anşın sahibi olan Allah ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir. Yevmehum barizun la yuhfa ala'llahi minhum şey'in. Mimne'l mulk'ul yevm.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 وَاَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْاَذِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِم۪ينَ مَا لِلْظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪ي۪ينَ يُطَاع۪ Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış... Onlar da yutkunuk dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. <gülüyor> Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.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 her şeyi işitir ve görür. Owlam yâsiro fi al-ard feyuzuru, kifakan âqibatul-lâzîn min qablihim.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 Ve lacad ersalna Musa bi ayatina ve ve Haman ve Karun Andolsun ki biz Musayı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir şihirbazda dediler. فَلَمَّا bil بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتُلُوا اَبَنَاءَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ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 اقْتُلِ الْمُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ فِرْعَوْنُ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 وَقَالَ bir adamın inançını kanıtlamak için bir adamın inançını kanıtlamak için bir adamın inançını kanıtlamak için bir adamın inançını bil rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du firavun ailesinden iman edip de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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحجاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمَا لِلْ عِبَادِ O iman etmiş olan adam dedi ki Ey kavmim gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, alt ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.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 جاءكم به فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا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 ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır. Al-ladin yujadilun fi ayatillahi bi-guir <gülüyor> sultanim ata hum kabranaqten inda ve inda al-ladin amanu. Kzalik ala kulli qalb metekbir jabar.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 وقال فرعون يا همان بنلي صرح لعلي أبلغ الأسباب أَسْبَابَ السماوات فأطدع إلى إله موسى وإنني أظنه كاذبا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا ف۪ي تَب۪ابَ Firavun, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Firavun,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 مَن عَمِلَ سيئة فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك فأولئك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 Ağozu Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahi Ve ya kum malim, Ey Kamim nedir başıma gelen Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum sizse beni ateşe çağırıyorsunuz bihi ma Siz beni Allah'ı inkar etmeye bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz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 işte onlar cehennemliklerdir. Fasat ezkuron ma, ve ila Allah. İnna Allah bil Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız.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 اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدَخِلُوا اَلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir. وَإِذِ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا faqul al-ḍuʿfa'ul illāzīn astakbarū innā kunnā lākum tabaʿan fāhlātum muğnūn fāhlātum muğnūn ʿan nā nisībā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 Büyüklük taslayanlar da doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler. <gülüyor> Ateşli olanlar cehennemin bekçilerine Rabbinize yalvarın da Bizden bir gün olsun azabı hafifletsin derler. قالوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيَكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى Cehennem bekçileri de.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 Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile, sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السميع البصير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 İnsanların çoğu inanmazlar. وَقَالَ رَبُّكُمُ Rabbiniz buyurdu ki, Bana dua edin, Duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, Büyük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allahu'l-lezî ce'ale lekumü'l-leyle liteskunû fîhi ve'n-nehâre mubṣirâ. İnne Allâhe lezû fadleln 'alâ'n-nâsi ve lâkinne nâsi lâ yeskurûn.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 Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ul inni nuhitu an a'budal ladine ted'un min dunillahi lem ma ca'eni el bayinatu mir rabbi ve emirtu an eslim li rabbil alamin. Ey Muhammed deki bana Rabbimden apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp da taktıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. huvellezî khalaqakum min turabin thumme min nutfetin thumme min alaqatin thumme yukhricukum tiflâ ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا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 Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Elm tera ila al-ladzīn an Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmüyor musun? Nasıl da haktan döndürülüyorlar? اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir. اِذِ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ Fil Hamim, thumma Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürüldürler, sonra ateşte yakılırlar. Thumma qila lham aynma kun tum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 Biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Zalikun bima kuntum tafrahun fi al-ard bi wair al-haq w kuntum tamrahun. ودخلوا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 فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ Ey Muhammed! Sabret! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.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 ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler, orada zarara uğrarlar. <gülüyor> kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye, hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.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 وَيُر۪يكُمْ آيَاتِه۪ي فَاَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? أَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 dirihu bima ilmi wa haqa peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı belem ma ra'u basana Amanna billohi wahdahu ve kafarnaba kulla bhi mushrikin. Onlar şiddetli azabımızı görünce tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik dediler.